Muhterem efendim, ölçü veya yoldaki ışıklar adlı eserinizdeki yazılarınız sanki daha sonraki yazılarınızın çekirdekleri gibi. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Düşünce birliği keramet değil. Düşünce birliği yani eskiden nasıl düşünüyorsanız o zaman icmalen o kadar düşünüyormuşuz. Daha sonra ortam, şartlar, konjektör onları açmaya müsait bir durum hasıl olmuş. Açmışımız yoksa Şimdi bunları böyle birer reşya, birer lem a şeklinde koyalım, daha sonra bunları şerh edelim, Lalesi yok. Kerametim de yok, öyle firasetim de yok. Hocam, aynı üslup risalelerde de var. Mesela hakikat çekirdekleri, Mesnevi Nuriye adeta risalelerin birer fihristesi gibi. Mekki ayetler de Kur'an'ın bir fihristesi gibi. Zat-ı Ali'nin ve Bediüzzaman Hazretlerinin üslubunda Kur'an'ın üslubuna bir benzerlik görülüyor. Bu konuda ne buyurursunuz? ki Allah'ın ilminden geliyor. Diğerleri de nasıl düşünüyorsa, nasıl ediyorsa bazen icmali düşünür, bazen tafsili düşünür. Tafsili belirleyen şey biraz ortamdır, şartlardır, konjöktördür. Bir dönemde not düşersiniz. Nota diyor, da işte Tarif itibariyle farklı bir şeyler aslında yani uluslararası, devletleri, zelaline, nota veriyorlar. Fakat yüz not dediğimiz şeyde not nota diyor. Şimdi sevk ilahi meselesine vermedi de bir mahsur yok. Bu türlü şeylerin, hani bir ne Allah'a fazla bir kurbiyet ifadesi, yakınlık ifadesi, ne de insana ait bir fazilettir. Allah Celle Celaluhu hayvanları bile sevk ediyor. Her hayvan hayatıyla alakalı belli bir yol takip ediyor, belli insiyatlar içinde yaşıyor. İster yemeleri, içmeleri, hayatlarını devam ettirmeleri, ister nesillerini devam ettirmeleri, isterse belli bir ölçüde, ister taavün deyin, nurlardaki esaslara yardımlaşma, isterse belli bir ölçüde mücadele de var hayatta. Ekosistemin dengelenmesi adına belli bir mücadele de var. Veya işte gıda zinciri filan. O onunla besleniyor, onunla besleniyor. Dolayısıyla bir kesim tamamen kendi hesaplarına yeryüzünü işgal etmiyorlar. Yani mesela o toburlar sadece onlar çoğalsa, diğerleri yok olsa, bir veba ile yok olsa, yeryüzünde otta kalmaz yani. Ama hem ot kalsın, hem et kalsın ve denge olsun esiz tabiatta. Allah Celle Celaluhu onu öyle ayarlamış. Ve her an o şeyin-i sevkiyle o işler oluyor da fakat biz daha ziyade eşyaya ve hadiselere bakıyoruz yani genelde onlardaki dengelerde meseleleri değerlendiriyoruz. Öyle bir şey var. Şimdi onu değerlendirmeleri lazım. Arslanların öyle bir planı yoktur, panterlerin planları da yoktur. Ceylanların, geyiklerin, bizonların, renlerin. Öyle bir planları yoktur. Değişik, utların, ağaçların da kendi aralarında o türlü şeyleri var. Alışveriş var, sürekli alışveriş yani diyor. Şimdi sadece bir bölgede olan şeyi planlamak bile çok zordur. Belli ki bir yerde bir makro plan var, ona göre sevkler var, insiyaklar var. Her şeye, hadiseye, her şahne cena var, doğrudan böyle. bizzat. Kelime bulamadığımızda müdahale tabirini kullanıyoruz da, müdahale sözcüğünden rahatsız oluyorum ben. Çünkü ben o sözcükte ara sıra karışıyor, işi düzene koyuyor, yine kendine bırakıyor manasını anlıyorum. Dolayısıyla müdahale değil, her an kudretin mübaşeretiyle, iradenin mübaşeretiyle oluyor demek. Yani bir an, şeyn-i daireyi tasarrufundan hariç değil olan şeyler. Demek uygun. Şimdi hayvanat aleminde, nevatat aleminde, botanik dünyada ve işte zooloji dünyasında bunlar böyle cireyan ediyorsa ekrem-i mahluk olan, eşref-i mahluk olan insan hisleri üzerinde gene bakın bu türlü tasarrufu gayet normal mahlukül mülk ya tasarrufu fıinki keyf-i yaşa. Her şeyi onun tahti tasarrufunda mahlukül mülk. Dilediğini kaldırır, dilediğini kor, dilediğini azaltır, dilediğini çoğaltır, dilediğini daraltır, dilediğini genişletir. Kur'an-ı Kerim'de bir ayette ifade ettiği gibi yapar. Dolayısıyla insanın hislerini de belli bir dönemde öyle bir icmale sevk etmiş olabilir. Farkında değiller. Ona ait değil. Bu işin kerameti ikramdan geliyor. İkram da Hazreti Mükrimi Aziz'den geliyor. Başka bir dönemde de şartlar ona göre hazırlamıştır. Ortam ona göre müsaittir. Bu meseleyi tafsil etme imkanı doğmuştur. Ona göre yapar bunu. İnsan iradesini, nef yok burada. İnsan kastini, azmini, ceddini nef yok. Fakat bunların tasarruf alanları bellidir yani dardır. Yaratan her şey Allah'tır. İnsan niyet eder, insan bir şeye teveccüh eder. İster maturidice düşünün, ister esharece düşünün, ister meyalanda yin, ister meyalanda tasarruf deyin. Bunlardan biri birinin bir noktaya nazarı, diğerde diğerinin noktaya nazarı. Kader vesalesinde ikisini de zikrediyor orada. Bu fark da ince bir fark yani. Ama neticede yaratan Allah Celle Celalıoğlu. Onun için meseleyi bütün bütün şartlara, ortama konjöktüre vermek de doğru değil fakat onların bütün bütün tesirini nefk etmek de doğru değil halk eder esbabını bir lahzada ihsan eder sözü de onu ifade ediyor yani Allah bir şey yaratacağı zaman esbabını halk eder ve sonra da o işi bir lahzada ihsan eder diyor hak tecelli eyleyince her işi asan eder halk eder esbabını bir lahzada ihsan eder Gerçek kaini bilmediğim için tür şeyler anonim diyorum. Bu da öyle yani. Şimdiye kadar kime ait olduğunu öğrenemedim. Ama güzel bir söz. Önemli şeyler itibar ediyor. Yaratırken sebepleri yaratır. Allah öyle yaratır. Arz üzerinde insanın yaşamasına müsait ortamı hazırlamadan buraya insanı göndermemiş. Nasıl göndermişse göndermiş. Ama buraya insan öyle göndermemiş yani ne arz böyle mamalar halinde kaynadığı, hep yeryüzünde lav seylapları akıp durdu. Önüne gelen her şeyi kavurup götürdüğü dönemde, kayaları bile, granitleri bile erittiği dönemde göndermemiş. insan değeri giderdi orada. O zaman göndermediği gibi arz kabuğunun sürekli oynadığı dönemde, işte yani modern jeolojinin dedikleri gibi dört önemli dönem, açılmış altı dönem, bu dönemlerin bidayeti itibariyle ayaklarının altında yer kabuğunun oynadığı, şuranın delindiği, buranın delindiği, insanların sık sık yüzüstü kapaklandığı, düştükleri bir dönemde göndermemiş, yaşanmazdı. Korkudan insanların yürekleri patlardı. Daha sonraki dönemde karbon döneminde de göndermemiş, 150 metre boyunda ağaçların olduğu bir dönemde. O ağaçlara göre tam o ağaçların kertenkeleleri sayılabilecek dinozorların yaşadığı. 20 metre boyundaki mahlukatın yaşadığı dönemde değil. Yani bir köyü iki solukla yutarlardı onlar. Kulübelerinizi yutarlardı sizin. Gelir bir kere geçerken ne ayağıma dolaşıyorsun diye çiğnere geçer. Tam insanın yaşamasına müsait bir dönem getiriyor. Teenni var cina. Temkin var burada. Allah bize aynı zamanda acele etmemeyi de öğretiyor. İseseydi o bütün o jeolojik dönemlere, hatta daha ötesinde fezayetlakta sistemleri kurduğu, değişik nevraları yarattığı dönem. Yani bunların hepsini bir kün dediği zaman olurdu bunlar. Küm fekan şehrinde her şey ol deyivermek de olur. Fakat meseleyi alemi emirle değil de alemi halk çerçevesinde yaratıyor. Bu açıdan milyonlarca sene sürüyor yani. Yeryüzü insanın yaşamasına müsait hale geleceği ana kadar Milyonlarca, milyarlarca sene sürüyor orada Ve bize temkini, i öğretiyor Allah Celle Celaluhu Süleyman Çelebi ol dedi bir kere var oldu cihan Olma derse mahvolur dem hemen diyor Kün deyince olur, late kün deyince de olmaz yok olur Her şey siline gelir Zaten var olma dediğiniz şey Varlık adına ondan mesajlar mahiyetinde gelen karelerin bütününden ibarettir. Onun tecellileri Muhyiddin İbn Arabi bunu net olarak ifade eder. Evet, o ortamda insan için müsait hale gelmiş bu defa. Allah Celle Celaluhu nasıl indirmişse Hazreti Adem'i indirmiş. Genelde üsture kitapları yani Kur'an-ı Kerim'de nereye indiğine dair sarih bir şey yok. İh bir daha var, ih bi var. Hepiniz birden deyince, nesliyle beraber veya Hava Validemiz, Seyyidin Hazreti Alem, şeytan veya şeytanın tayfasıyla beraber insanoğlu, insan nesiyle yeryüzüne inen demektir o. İhvit o. Beraber orada birbirinizin fitnesi olacaksınız. Birbirinizin kuyusunu kazacaksınız. Siz şeytana karşı taştat yapacaksınız. Ona çarpılmamaya bakacaksınız. Dolayısıyla onu çatlatacaksınız. Sizin faziletleriniz, meziyetleriniz, Allah'a yaklaşmanız onu çatlatacak. Siz de çatlatacaksınız. Her a'udu billahi Racim şeytanirracim dedikçe bir kere çatlayacak. Rabbi a'udu bike min hemezatü şeyaltinu ve a'udu bike rabben yahdurun dedikçe onların şeytan ve avenesinin gelip böyle başımızı da, bize tebelleş olmalarından sana sığınıyoruz. Dedikçe çatlayacaktır onlar. Bu onlar da sizi iddial etmek, iivada bulunmak, tesvilde bulunmak için baştan çıkarmaya çalışacak, başınızı döndürecekler, bakışlarınızı bulandıracak, olmayacak şeylere sizi itecek, ya mukümü kaleye getirmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar. Dolayısıyla birbirinizle böyle imtihan alacaksınız. Çünkü bazıınız bazıınıza fitne deniyor. Bu doğrudan doğruya insan aracı olabilir. Yani insanoğlu bazı bazına fitne. 벌 kesal kefeten navaduhum bi ba'd ayet kelimesi açıkça onu ifade ediyor. Bazınızı, bazınızda imtihan ediyoruz. Bazınız bazınız için bir fitnesiniz. Dolayısıyla bunu böyle bilin de birbirinizi anlaşın, bu imtihanı kazanın demektir yani bu. Evet. Ama bazıları o üstüre kitaplarında serendi vadası diyorlar Hindistan'da. Onun katı olduğunu kabul etmek zor. Büyük bir zat da Yazdığı bir seren camede Hz. Adem meselesini nice yıllar ahu feryat ettiler, tariki tevbeye doğru gittiler, Havva ile ciddede cem oldular diyor. Halk bu böyle, mevlid gibi bir şey. Ayrıda düşmüşler demek Hz. Havva, Hz. Adem ayrıda düşmüşler. O da bir iftila, bir fitne. Sonra ciddede cem olmuşlar. Bu biraz daha doğru. Modern yorumcuların ilk arz. Karalarının teşekkül ettiği yerin Hicaz çevresi, Kabe çevresi olduğunu söylüyorlar. Arzın merkezine kadar aktarı sebası ile ilk tecemmüd eden. Hazreti İmam-ı o gazetesinde de bir mai bir sıvı üzerinde vazeden koyan, döşeyen Allah diyor. O tesbihi de Hazreti i̇mam Derin, anlamlı, muhtevalı bir tesbihdir. Sübhane'l ebedil ebed, Sübhane'l el had, Sübhane'l ferdis semet, Sübhane rafi'l semayi ve gayri hamad, Sübhane men basatalar da la maim cemed. Diyor. Bu açıdan Hz. Adem'in de oraya inmiş olma ihtimali var. Hz. Adem o binayı yaparken, i̇bn Kesir Kesir elbidaye ve nihayesinde, Kabe ile alakalı kısımda, melekler diyorlar ki, belki Cebrail aleyhisselam, sen dünyaya gelmeden, inmeden de 40 sene evvel biz bu noktada çok tavaf ettik. Kabe'yi merkez olarak kabul ederek onun etrafında belli bir yörüngede hep dönüp durduk. Zaten Beyt-i Mamur onun hizasında semalar ötesi bir yer. Allah'ın en kutsi, tabii fizik ötesi bir şey yani. Atomdan, elektrondan, nötrondan, protondan, anti elektrondan, anti atomdan, anti, -atomdan, anti protondan yapılmış değil yani. Bilemediğini bir şeyden, Müteşekkil. Ancak meleklerin görebileceği, Allah'ın bilebileceği. Meleği nasıl göremiyorsunuz? Nurdan yaratılmış. Nur. ışıktan yaratılmış varlıklar. Beyti Mamur da öyle. Hadis-i Şerif'te Kabe-i Malzama, beyt Mamur'un diyor. Hatta Efendimiz şu sözde teyit buyuruyor. Oradan bir ip saksanız, hani böyle bir şey mümkün olur mu? Bu ip uzatsa, mümkünse, Kabe'ye gider, dokunur. Demek ki, arz, hareket ediyor, güneşin etrafında dönüyor. Ama fakat öyle bir noktada dönüyor ki hep Beyt-i Mamur'un altında oluyor o meseleler, hep orada cereyan ediyor dönerken. Ve Beyt-i Mamur daima manevi bir tavan gibi bizim, başımızın üstünde manevi bir tavan gibi. Belki öbür aleme gittiğimizde onu görebilecek göze ulaşacağız, basirete ulaşacağız. Allah da öbür alemde görüldüğüne göre Beyt-i Mamur da görülür, Sidret-ül Münteha da görülür levh-i mahfuz görülür, levh-i mah ve ispatta da görülür, görülür. Çünkü burada görülmüyor, burada insan görülebilecek şeyleri şimdiki bilimin verdiği şeye göre ancak binde dört nispetinde bir şey. Belki ondan da daha azdır. Duyulabilenlerin de ancak yine binde dört beş nispetinde belli dalga boyundaki şeyler ihtizazları duyuyoruz, bir sesini duymuyoruz. Orada düşünün ki siz binde bine ulaşacaksınız. Yani görmeniz binde bine, duymanız binde bine, koku almanız, yani burnunuzun içindeki reseptörler binde bin koku alma kabiliyetine ulaşacak. Ağzınızdaki zevk alma, kuvveti i sahikanız binde bin zevk alma duygusuna ulaşacak. Bu tam bir farklılıktır. Bu açıdan sizin mahiyetiniz de orada atomlardan müteşekkil değil. Çünkü onlar her zaman maili inkirazdır yani onlar. Dönecek, enerji kaybedecekler, çözülmeler olacak. Bir güneşi bile düşünseniz, hidrojen sürekli helyüme dönüyor. Her dakika şu kadar bünyesinden şu kadar kitle kaybediyor. O bir gün tükenecek. Oysa ki sizi orada Allah bir ebediyet vaat ediyor. Yani siz hiçbir zaman solmayacak, pörsümeyecek, matlaşmayacaksınız. Neyse yaşınız, başınız, güzelliğinizle tam Cenab-ı Hakk'ın cemaline ayına orada hep öyle devam edeceksiniz. Belki yenilenmeler şöyle olacak, İrfan ufkunuza göre belki bir yenilenme olacak ama bu güzellik adına daha derinleşme, güzel duyma adına daha derinleşme, güzel görme adına daha derinleşme, güzel kulaklarınızla duyma adına daha bir derinleşme. Burada zevkleriniz itibariyle değişeceksiniz. Uğutubi-i Ayet-i kerimesi bir dünya-ukba arasındaki açıdan esas bir manası var. Yani orada duyup tadacağınız, ele alacağınız, istifade edeceğiniz şeyler. Her tadınızda yiyeceksiniz ki bunlar onların benzeri şeyler. Yani bir şey tadacaksınız narenciyeye benzeyecek ama katiyen narenciye değil. Yani bunu benzetsek, benzetsek narenciyeye benzetiriz. Bir şey yiyeceksiniz orada elma, bir elma çeşnisi verecek ama katiyen elma değil o. Bir böyle dünya ile ukba nimetleri arasında... Bir benzerlik olacak, onlara dünyada olanların benzeri verilecek ki akif, ahiret dünyanın aynıdır diyor, bu manada diyor yani. Bir de ahirette insanlara verilen şeyler peşi peşine, utu kelimesi fiili mazidir, tecedüde delalet eder. Farklı farklı, hep cedid cedid şeyler ihsan edilecek orada. Birbirine benzer olacak ama fakat birbirine aynı olmayacak yani. Farklı şeyler olacak hep. Bu açıdan insanın mahiyetinde de ve çevresinde istifade ettiği şeylerde de, akan çaylarda da, çayın içinde, ırmağın içinde, tecelli i mütehtelen har, içinde yüzen şeylerde de ciddi bir farklılaşma olacak. Yani orada da Allah'ın tecellileri, Kulle ve Her an Cenab-ı Hak ayrı bir şenle şe mütecelli olacak orada. İnsanlar farklı şeyler duyacaklar, tadacaklar. Ve oturup kalkıp orada hamdü sena yeri değil. Ama fakat öyle anlaşılıyor. Cennete girdiklerinde de bakkalu alhamdüllillah illa de azheba anna inna rabbanallah gafurun şekur illa de halana dar al muqameti diyorlar. Sonra vesîkal la dinetakal rabbam bilal cennetüzüm ara da aynı tamamen ifade ediliyor, aynı mazmun ifade ediliyor. Ham edecekler fakat belki dastitani şeyler söyleyecekler orada bilemeyeceğimiz, yani Cenab-ı Hakk'ın ululuğunu, azametini dile getirme adına, yani bazı kahramanlıklar, bazı büyüklükler, bazı azametler karşısında insanlar böyle destanvari bazı şeyler nasıl döktürürler? İnsanların da orada dili çözülecek Cenab-ı Hakk'a karşı ululuğunu, azametini anma adına bir şeyler söyleyip duracaklar orada. Öyle şakıyacaklar yani. Allahu Alem. Gittiğinizde göreceksiniz. مَا لَا اِنُ الرَّأَتِي وَلَا اُذْنُ السَّمَعَةِ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ Gözlerin görmediği, demek burada hiçbir şeye benzemiyor onlar. Kulakların işitmediği, demek burada duyduğunuz hiçbir sese benzemiyor. Ve burada hiç tahayyül edememişsiniz. Oysa ki yaşadığınız hayatın dışında, onun sağına doğru, soluna doğru tahayyülü, tasavvuri bir sürü şeyler ortaya koyabilirsiniz. Yeni bir insanlar dünyası çizebilirsiniz. İnsanlar dünyasının yaşadığı yeni bir ortam çizebilirsiniz. Yani hayal, kendine has esnekliği ve genişliği ile realitelerin dışında da kendine göre bir dünya çizebilir. O dünyanın içinde bazen sizin bu realiteler dünyasına ulaşmanız mümkün bazen ulaşmaz. Çok hayalidir. Evet, demek ki bunlardan da farklı bir şey. Çünkü orada diyor, ''Ve lâ kâter başarı kimsenin Hiçbir kimsenin kalbine hutur etmemiş şeyler. Kimse tahayyül edememiş. Jülver de tahayyül edememiş. Kurgu bilimciler de tahayyül edememiş. Hiç kimse tahayyül edemediği şeyler. O zaman maddesiyle, manasıyla, muhtevasıyla çok farklı. İlmi, muhiti ilahiden gelen, nebaneden kaynayan, insanların düşünemediği, tasarlayamadığı, tasavvur edemediği, tahayyül edemediği, akıllarının köşelerinden hiçbir zaman geçmemiş sürpriz sağnağına masar olacaklar sürprizler demek daha uygun sürprizler sağnağına masar olacaklar ama cismaniyetiniz ve nefsiniz adına bütün isteklerinizi düşünün hepsi açısından öyle Allah'u alem Hocam sonsuzluğu cennette tam olarak idrak edebilecek miyiz? Sonsuzluk da bir zevk haline gelir herhalde orada her şey zevk kalıbına ifa edilecek çünkü fena duygusu insanda yaşama hissini delik deşik ediyor. İnsanı rahatsız ediyor. Dolayısıyla o fena duygusu, fena bulma duygusu nasıl ölüm boğazlanıyor cennet, cehennem arasında. Tecessüm etmiş. Yani demek ki ölüm hadisesi de, ölümün kendisi de bir mahluk. Fakat o mahlukun meydana gelmesinde Azrail aleyhisselam bir vasıta, bir sebep. Allah Celle Celaluhu, izzet ve perde yapmak için Azraili o işe vasıta yapmış, perde yapmış. Esbabı da Azrail'e karşı perde yapmış yani millet Azrail'e söyüp saymasın diye sebepler vazetlenmiş, hastalıklar işte, şimdilerde çok trafik kazaları. Ondan sonra intihar komandolarının öldürdükleri insanlar falan oluyor. Bunlar hep Azrail Aleyhisselam'a karşı perde. Kimçi Hazreti Azrail'e etmiyor Cenâra alan Hazreti Azrail Aleyhisselam. Fakat sebepler var, Bu sebeplerin birine takılıyor insan, birine takılıyor. Efendimiz, eceli, emeli çizerek bazı şeyleri anlatması vardır hadis-i şeriflerde. Bir de ecel emeli çiziyor. İnsanlar belli bir daire içinde bir emelleri vardır bulaşma kendilerine göre bir şey belirlenmişlerdir. Buyuruyor ki, şu hattı açtıkları zaman buna takılabilirler, bunu açtıkları zaman buna takılabilirler. Bir mürabbah çiziyor dörtgen, onun içinde hatlar koyuyor insanı geriye koyuyor. Hat ucu o mürabbanın da dışına çıkıyor. Değişik şeyler var onun Kesip geçen hatlar var. Bunlardan birine takılır yani. Ona takılması öbürüne takılır. Bu mülaaza Üstad'ın 23. sözdeki trenin pencerelerinden beklenen hedefe varmadan bazı kimselerin çok erken dışarıya atılması şeyiyle tam örtüşüyor. Bir mütabakat ifade ediyor. Dolayısıyla ölüm orada bir şey olarak bir varlık, misali vücuduyla orada boğazlanıyor. Bu insanlığın içine bir inşirah salıyor. Çünkü ölümün öldürülmesiyle, boğazlanmasıyla beraber insanlardaki fena bulma duygusu öldürülüyor. Demek fena duygusu yok esasen. O zaman oradaki beka hissi zıddı olmayan bir beka hissi oluyor. Zıt tedahül etmediğinden dolayı bu kendi kendine ayrı bambaşka bir lezzet oluyor. Hocam İslam'ın büyüsü makalesinde ve diğer İslam'la ve Kur'an'la alakalı makalelerde İslam'ın ve Kur'an'ın insanlara sonsuzluk kapısını açtığı defaatle ifade ediliyor ve bu konu üzerine çok vurgu yapılıyor. Bu hususu izah eder misiniz? İnsan için en önemli şey odur yani. Belli bir yaştan sonra gençliğinde, çocukluğunda insan Sonsuzluk düşüncesini yaşlandığı zaman düşündüğü kadar düşünemeyebilir. Bir hasta kadar düşünemeyebilir. Bir belaya müptela olan insan kadar düşünemeyebilir. Ama insanların büyük bir çoğunluğunu onlar teşkil ediyor. Yani insan 40 yaşını açtıktan sonra vücudunda esas bünyesinde rejenerasyon hareketi yavaşlamaya başlıyor. Tahribat öyle eskiden olduğu gibi çok çabuk tamir edilmiyor. Bu defa vücudun işte o zayıf dönemi Belli hastalıklar, fırsat biliyorlar. Devlet gücü zayıf ülkeler işgal ettikleri gibi gelip tavattın ediyorlar yavaş yavaş. Bu tabiri aynen Üstad kullanıyor. Artık burası bizim ikamet mahallimiz. Eskiden uğrayıp geçiyorduk. Muhakkaten bir ikamete niyet ediyorduk. Şimdi vatan hasta haline geldi bizim için diyorlar. Bu defa insanın gözünde başka şeyler türleniyor, tüllenmeye başlıyor. İmanı olan insanlar bile ebediyet tarzı ediyorlar, istiyorlar ki, yani burada olmadı, burada bitiyor bu mesele ama fakat her şeyin bitmediği bir alem olsa da orada hiçbir şey bitmeden devam etsek falan diyor. İşte İslam bu mevzuda inandırıcı, çok önemli bir mesaj. Ve bu mevzuda onun çıraklarından, onun mucizesi olarak yetişen insanlardan milyonlarca insan var ki o ölümü bir aleme intikari bir evin bir odasından diğer bir odasına geçiyor gibi telakki etmiş, o rahatlık içinde görünmüşler. Şimdi burada yatıyordum, gidip biraz da orada yatayım, dinleneyim diyor. Şimdi burada kahvemi burada içtim, çayımı da orada içeyim. Bu kadar rahatlık içinde bakıyorlar. Ve bunun insanı ne kadar ferahlattığını tasavvur edemez insan yani. Ancak öyle bir duruma maruz kalan insan bunlar. Önemli bir şey yani, ebediyet duygusu. Bunu İslam vaat etmiş. Kur'an bu mevzuda, Kur'an'ın hemen üçte biri haşr neşle alakalı çok ciddi tahşidatta bulunuyor. Ve net öyle bir ahiret haritesi veriyor ki İbrahim Hakkı marifet namesinde cennetin, cehennemin haritalarını çizmiş. O Kur'an-ı kerim'i umumi nazara alınca zannediyorum benim gibi çizmeye de, yazmaya da, resmetmeye de kabiliyeti olmayan bir adam, ben de şöyle böyle ahiretin, cennetin, cehennemi, sıratın haritasını çizebilirim. Çünkü çok net bilgiler veriyor. Bu Kur'an'ın kerameti, Kur'an'ın mucizesi. Evet. E, alem şumul bir din yani. Sonra diğerlerine de kapıyı açık bıraktığından dolayı. Diğerleri diyemez ki. Yani neden bize bu şey yapılmadı? Size kendi döneminizde icmali bir şey yapıldı. Zihinler basit inkişaf etmemişti. E, bu çağa göre gelen bir kitap kıyamete kadar ümmetin, insanlığın kitabı olan bir kitap elbette her meseleyi evrensellik mazmununa bağlı olarak, mefhumuna bağlı olarak tavsil edecekti. Tavsil etti. Ve bu kapı size de açıktı. İsterseniz Hristiyan olarak kalırdınız ama fakat bakardınız yani. ya Kur'an ne diyor o mevzuda? Ve zannediyorum günümüzde biraz Kur'an-ı Kerim'in o mevzudaki mesajlarından dolayı İslam'a karşı alaka duyuyorlar. Yani İslam onlar için de bir şey ifade ediyor. Kafalarına taktıkları bazı hususlar onlar kendilerine mahsus, makuliyet içinde kendilerine sunulursa, onlara sunulursa bence Kur'an hiç kimse için problem olmamalı bugün. Yahudi, Hristiyan hatta Budizm için problem olmamalı. Kafalarına taktıkları şey nedir? Bir, kelime manasına takılarak cihada takılıyorlar. E ona yüklenen manalar o değil ki. Onun onda dokuzu farklı şeylere ait da biri de maddi cihada aitse şayet o da şartları, onun sebepleri mevcut olunca oluyor. Siz savaşmıyor musunuz yani? Budistler savaşmıyorlar mı? Yahudiler savaşmıyorlar mı? Hristiyanlar savaşmıyorlar mı? Ama İslam, kuralsız yapılan o şeylere kurallar getirmiş, vazetmiş. Onu herkes ilan edemez, devlet ilan eder. Ne zaman ilan eder? Şartlar hazır olunca ilan eder şu şartlar karşısında büyük çoğunluğu itibariyle müdafaadır bunların hepsi. Neyi müdafadır? Dini ne müdafadır? Müdafaa, müdafaa, müdafaa, müdafaa, müdafaadır? Dinini müdafaadır. Aklını müdafa, nefsini müdafa, nesini müdafa, vatanını müdafa. Müdafaadır. Paktını müdafa. Mesela bu günümüzde bu din göre. Ama efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı seniyelerinde pakt müdafaası vardır yani. Hudeybiye'ye mütakip efendimizin yanında yerini alan Şeyler oldu, müşrikler oldu, putperestler oldu, Hristiyanlar oldu, Yahudiler oldu. Kureyş'in yanında yerini alanlar oldu. Ve Mekke'nin üzerine gitmemek Mekke'yi fethetme esas paktan birisine hücum neticesinde olmuştu. Paktı müdafaa. E günümüzde modern dünyada, modern hukuk sistemine bağlayırsa aynı şeyi yapıyorsunuz. NATO'ya intisap eden devletten kuralı bu. NATO'dan herhangi bir devlete birisi tarafından tecavüz olursa Başkalarının oraya müdahale etme hakkı doğar, diyor. Bu, fakta müdahale neticesinde müdahale hakkının doğması demek. Bunun gibi yani kafaların taktıkları şey, maddi cihat mevzuu, şartlarıyla oluyor o. Kölerik mevzu, daniskasını kullanmışlar, hem de İslam'ın zuhurundan bin sene sonra zincirlere vurmuş getirmişler. İslam o vakayı karşısında problem olarak bulmuş ve onu çözmek için uğraşmış. Ama insanlık o meselede ittifak etmeyince, İslam tek başına çözemez ki onu. Herkes sizden esirleri alacak, köle yapacak, satacak. Fakat siz aynı şeyi yapmayacaksınız. Aynı şeyi yapmış fakat onları almış, evleri de ısındırmış, sumalları sevdirmiş, sonra da şunları söylemiş yani, bir bakın yemin de bir kefaret icap ederse, bir köle azat etme demiş. Bülmem falan cinayette bir köle azat etme demiş. İşte bir kazara bir insanı hata öldürdüyse bir köle azat etme demiş. Falan gün insan bir köle azat ederse kendini cehennemden kurtarmış olur diyor. Ve bu teşvik o kadar mahkes bulmuş ki i̇bn Ömer vefat edeceği ana kadar hayatı seniyelerinde tam bin tane insan hürriyete kavuşturmuş. Yüz bin tane sahabi her bir yerlere onar tane insan kavuşturmuşsa hiç köle kalmamıştır o dönemde. Sahabi dönemini mütakip zaten köle kalmış gibi de görünmüyor. Hatiyen. fakat batılı meseleyi çözme istikametinde bir şey yapmamış. Abraham Lingel tarafından bir salı verilmiş köleler ama adamlar şaşkın tavuk gibi, ördek gibi. gitmişler. hayatı bilmiyorlar, çalışma bilmiyorlar, ev bilmiyor, bark bilmiyor. Boynunda tasma, ayağında zincir. Oraya gidiyor, eve bağlı, efendisin evine. Bağlı. Buraya gidiyor, efendisin evine bağlı. Ne yemek yapmasını biliyor. Ne bir şey, müşterek bir aile hayatı kurmasını biliyor, ne çoluk çocuk biliyor, dövmüş bir de efendilerin yanına gelmişler. Vaka tarihi vaka bu. İslam ısındırmış, alıştırmış, hürriyeti tattırmış onlara, soluklattırmış ve sonra da salı vermiş onlara. Her Müslüman kendini belki bin defa cehennemden azat edebilecek bir hayra vesile olmuş, bir hayır yapmış. Yani kafalarına takılan şeyler bu. İnsanlığın iftar tablosunun kesreti, ezvacı var yani bunların cevapları var hepsinin cevapları var problem değil onlar problem görüyorlar bu açıdan bence Kur'anı insafla tetkik eden insan anlayışı hayat felsefesi ne olursa olsun bir problemle karşılaşmayacaktır.